103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hiç unutulmayan, hiç akıllardan çıkmayan bir slogan. Ben kendimi bu slogan çerçevesinde şekillendirdim. Umuyorum arkadaşlarım da bu sloganı kendilerine düstur edineceklerdi. Dinleyicisini en çok seven stüdyoya en erken gelendir diye bir sözle kadar eğitildik büyüklerimiz Halit Kımanç falan bizi hep böyle öğreti ancak tabi bazıları da bir kulağında giriyor, bir kulağında çıkıyor abla bazıları da diyorlar ki ha bu ger geçti şimdi mikrofona şey yaptı biz hiç çıkmayalım mutfaktan bu mal gibi kalsın yayında diyorlar da olabilirdi ama olmadı olmadı en azından bir ar duygusunun hala olduğunu görmek ülkemiz adına. Yarınlar adına sevindirici hoş geldiniz. Hoş bulduk Arduy. Hoş diyoruz. bulduk Ekin. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Or... din onun bir de kardeşi vardı Sahir ne oldu? Faireuksen. Dünkü adam tüplemişsin. Dünkü adam. Dünkü <gülüyor> adam tüplemişsin. Dünkü adam on numara beş yıldız. On yani. numaraydı değil mi? Hakikaten e, on numara. Hakikaten kaçırdın. Ya. Dünkü adam olarak tarihte yerini alacaktır. <gülüyor> Ona ne diyoruz? Sütun baş mı diyoruz? Ne diyoruz? Bence demeyelim öyle şeyler. He. <gül> Çelik başta Bence dünkü adam olarak da şey yapabiliriz. <gülüyor> dünkü adam diyelim dünkü bence. Dünkü adam diyelim. Çünkü söyleyeceğimiz her şey... Aleyhimize delil olarak kullanılabilir. Garip, garip duracak yani. O yüzden <gülüyor> bizim için tek özelliği dün gelmiş olması. Evet e, bir kere daha Good One isteyelim. Ee, bugün nasıl? Neşeli misiniz? 20 Mart Salı yine dışarıda güneş şavk ediyor. Ben neşemi içimde patlatıyorum bugün. Herkes bugün neşesini içinde patlatsın. Gerçekten en güzel neşe, içte patlayan neşe. Sen de yani içimde bir şey patlatmaya çok alıştın. Dün Cemre dedik, bugün neşe dedik. Ama yani... dün benim halim. Ben mutfakta oktaya en son şey dedim. Becerebilsem şöyle elim yere koyarak ters takla atacağım falan diye. Ters takla değil de ters... Farende falan. Sen de yoktun. Baş baş olduğumuz için ben de mecburen destek vermek zorunda kaldım ve şey dedim. Öyle bir şey yapsam ben de çok memnun olurum doğrusu. Çünkü yani ne diyeceksin ki bu durumda? O kadar neşe gün içindeki gelişmeler yüzünden maymuna döndüm o yüzden bugün biraz temkinliyim. Ama bir taraftan da kendine hatırlatıyorsun. Kendine. Kendime. Tutamıyorum çünkü Hacettepe'de de söyleşimiz var. Hacettepe yani onu... Üniversitesi Yeşil Salon Yeşil Salon Hacettepe Üniversitesi Küşür Salon çocukta lider Hacettepe Üniversitesi Söylesi, Yeşil salon. Adını kongre koysak mı? Çünkü doktorlar ya orada onlar o, o tip şeylere alışkın oldular. Ama herhalde. bir şey kongresi demek lazım ya. Yani, yani mesela sabahlar... cık, olmaz öyle. Aa. Vücuttan bir parça seçmek lazım. O da Nereyi hangisini seçeceksin yani. Yani hakikaten çok zor. O, i̇ki parça da seçebilirsiniz. İki yani da, da daralmayın. Dar, takım daralmayı. gibi bir şey böyle iki üç Tüp parçadan. Mü? Takım gibi. iki <gülüyor> üç parçadan oluşan bir şey. Yani mesela kulak burun boğaz gibi mi? Ha, mesela yani, set diyorsun yani. Set yani. diyor yani. Set dediğin diyor. Set, değil mi? Benim düşündüğüm yani sağ kulak sol kulak burun tipi. Bir ben şey de mesela. beş parmak mesela. Hay Allah bana da uzu bırakmadınız yahu. yani <gülüyor> diğer ayak bileklerini Al Fahir o da iki tane. Aa ayak bileklerini severim özellikle zarif ayak bileklerini daha çok severim. Şöyle Şimdi olsun sevdiğimiz organları değil göstereceğimiz organları. Hayır, o zaman şöyle söyleyeyim zarif ayak bileklerimi göstermek hoşuma gider doğrusu. Uzullar arası ilişkiler <gülüyor> kongresi olsun. Aa uzullar arası ilişkiler kongresine oy verelim oy verlerden. Şey de yakın Ankara Üniversitesi'ne yakın oradan belki uluslararası ilişkilerden de bir iki kişi gelir. Çünkü uzuvlar arasında bir şey almışlar oldu. Ege'ciğim bir San Francisco sokakları patlat istersen ben kendine şöyle de ya. şeyle yani değil mi? O zaman kongremize bekliyoruz sevgi dinleyeceğim. Kongremiz hayırlı olsun öncelikle. Saat 12.30. Kongre deyince şey beklemezler mi? mi? Eşantiyon. Ne? Eşantiyon. Eşantiyon mu? Kongre deyince o... o İyi yani. bizim şalları götürürüz işte eşantiyon. <gülüyor> <gülüyor> Arabalan bir tur falan yapsak yok ama herkes... Ee, bir tam saatini söylüyorum ya saat 12.30'da 12 yeşil salonda Doktor olan olmayan Herkes davetli galiba değil mi bu söyleşi Tabi ki. Tabii ki Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi yeşil salonda Modern söyleşi Uzbo adı altında olan herkes. Vır vır vir vir zır zır, zır zır Konuşacağız Ve konuşturacağız da O kadar doktor bulmuşuz bütün şikayetlerimizi söyleyeceğiz Vallahi ben çok hazırlıklı geldim Dün geceden bir hiçbir bir lokma bile ağzıma koymadım ki Semptomlar kendini iyice bir belli etsin diye Aa, öyle bir şey yapmamız gerekiyor muydu diyor? Ya, ya söyle ben ona size. Ben hiç sonra dikkat etmedim yahu geliniz dedi ya Emre. Her ben onu yemek yeriz diye düşündüm her daim yemek yiyebileceğimiz Abi, için kan dert ve, etmedim ben kan onu. Kan ve idrar vereceğiz söyle şimdi. Önce mi sonra mı vereceğiz? Hem önce hem sonra. O zaman benim bir eve uğramam lazım. Ne için? Kan ve idrar örneği mi alacaksın? <gülüyor> evde tutuyorum ben tüp tüp. Bir aç karnını <gülüyor> aldığım örnekler. Biraz tokken aldığım örnekler. Ben bir de bir gaitler veririm. Evet. Gaiteyi her zaman sektiriz. veririz yani. <gülüyor> Şarap zolası patladı diye... E, <gülüyor> onu duydum ben ya. 900 şişe şaraptan bahsediliyor ama ne tip bir şarap? Birtakım şarapları zimmetine geçirmiş birisinden bahsediliyor. Şimdi Türkiye'nin Strasbourg'daki Avrupa Konseyi eski daimi temsilcisi... Eğer unvanından bulamazsanız... Deryal Batuvay. Ev eşyası diye 931 şişe Fransız şarabı... 6 şişe şampanya getirince hakkında soruşturma açılmış. Allah Allah. İnsan el el eşyası... Evini de alamayacak mı eşya canım? Çünkü... Öyle şeyler var hatırlıyorsanız böyle şişelerden bir şeyler yapılıyor eşyalar evet. yapılıyor. Hacettepe'de bile vardı bir tane. Bile mi? Esas Hacettepe'dir onun o merkezi ya. Merkezi değil mi? Şişelerden duvar örmüştü falan. Evet. Adam mesela şık bir Amerikan var neden yapacak bunu? Şişeden. Şişeden, şişeden yapacak. Ortaya şık bir sehpa. Neden yapacak şişeden. bunu? Şişeden. Yani herhalde bunu... Şişeden bunun... mi? <gülüyor> Bravo Oktay. 3 tane 5 tane şişeyle olacak iş mi bu? Bir zamanlar şişeden ev bile yaptılar. Ev o çevre mi? meselesini çevre meselesinin için? çok o. dikkat Tabii, çekmek o, için pek şeylerden ev yapıldı. Evet. 12 ha, böyle, böyle ev istemiyoruz diye mi? Yani böyle <gülüyor> ayaklarıyla vurdular mı sonra? Yok da, pet şişeler Sağa sola dağılıyor. Ya. Başka şekilde değerlendirelim Beybi dedi ya. E şişe ya yani şişeleri almış, tamam, tamam. ülkemize ev eşyası olarak mı çalışıyor. Ev eşyası şimdi? olarak e, emekli olduktan sonra Eylül 2011'de Türkiye'ye gönderdiği bazılarının şişesi 1000 lira, bazılarının şişesi 500 lira olan <gülüyor> <gülüyor> 50 kasa şar şarap bulunmuş, onun üzerine e, şarap zulası patladı diye. Bu ne olacak ya. o şaraplar? Ne içicidir demek ki, adam satıyor değildir ki ya. Güzel yıllarca kav yapmış kendine, onu ben nasıl sökerim Dökülüyor galiba diyeyim. bu şaraplar. Döküyorlar, evet. Ha, döküyorlar. evet Evet dökülüyor ya Nereye dökülüyor Tuvalete 1000 tuvalete bin bin dolarlık şey dökülür mü ya Ya sen ona, ona bakmaz ki ne bakacak olan şey Kimden ha, tabii, tabii tabii dökülüyor ya o dökülüyor Kimse onu evine götürmüyor Götürmez yani. götürmüyor kim götürecek ya direkt döküyorlar Çünkü biliyorsun bizde Siz saf mısınız ya dökülüyor bu kim evine götürecek <gülüyor> Sapsınız kimse, kimse götürmez ya arabı. Ya eskiden CD'leri yakayıp üst, yakalayıp üstünden şöyle silindirle geçiyorlardı ya. Daha sonra da kameralar <gülüyor> önünde kırılmamışları toplamaya çalışıyorlar. Bunların bunların döküleceği kesin. Ben size söyleyeyim. Yani siz ne kadar gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsanız da Batı'ya ait eşyaları izinsiz olarak antre antrepo. Dan çıkarılıp yan tarafta bulunan depoya konulduğu anlaşılmıştır denmiş. Gümrüksüz bir başka depoda yapılan arabada da yine bu, bu şasa 153 şişe kaliteli şarap. Niye bu? Ya işte Nasıl ülkeye kaçak ya? içki sokmaya giriyor. Şey değil. Hmm. Ne derler. Ya, ya o da satıcı değildir ya. O Tabii ne burada... kadar. Yani işte orada Ama bu kadar da sağlığınız Zarar, yani. zarar. Yani, Aslında hani, her şeyin başı sağlık Her, evet. şey, her, sene, her akşam bir şişe içse çok üç sağlıklı bir şey değil 3-4 sene Ama yine de, de şey. sağlığınıza zarar diye el koyma şeyi var mı ya durumu Evet var yani, yani Mesela sigara böreği yaptırdım bir tepsi Polis görsün onu hemen alınır Dilim mi? Kolesterol. Ya bir canım, dilim veririm ben değilim. polis olmasına gerek yok ya ha, Gören yani. adamın göz, da... göz hakkıdır verilir yani Tuvalete döker Tuvalete mi? Tabii sen Ama tuvalete mi sen sigara döker. böreği dökülür mü ya? Dökülür Dökülüyor. ona bir şey koymuşlar <gülüyor> Kadın budu köfte olsa belki dökülür o, <gülüyor> o sigara böreği. Ama brokoli kaynat kimse dokunmaz sana Neden? Çünkü sağlıklı İstersen 5 kiloya, her akşam 5 kiloya. Kimse karışamaz. Türkiye'ye kamyon kamyon brokoli sok. Kimse bir şey diyor mu bak? Sağlık, her şeyin başı Maalesef ülkemizde sağlık. öyle. Halbuki Danimarka'da, İsveç'te falan kaçak brokolleri yine silindirle ezdiklerini ben gördüm. Hı hı. Sonra pestil diye satıyorlar. Brokoli pestili Danimarka'nın yeri. dünya kadar para veriyoruz. Evet. Annemiz yapsa yemeyiz. <gülüyor> Dışarıda olunca tatlı geliyor. Hiç. O zaman reklamlar ver. Danimarka'daki geldi. müdürler öyle bağırıyormuşsa. Commercial Zone Intro. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeterli. Yeterli Bunu tekrar dinleyelim tamam mı? Onu dinleyeceğimize <gülüyor> söz veriyoruz Söz veriyoruz baştan alacağız en güzel şekilde hem de Söz ya veriyoruz Öyle bir Bakanlık falan bakanlık olmaz da Müsteşarlık yani, tipi bir şey mi bir Müsteşarlık şey mi? tipi bir şey olsa. Müşavirlik mi? Enstitü müsteşarlık. Yani müsteşarlık yeterli mi yetersiz Yeter. mi diye hani böyle bir meclise yeterli konuşulursa. Müşür. Yeterli mi yetersiz mi bundan nasıl karar vereceğiz de ilk akla gelecek isim. Yalnız yeterli müsteşarlığı olursa, yeterlilik müsteşarlığı yeterlilik. olursa ne kadar güzel müsteşarlığı da olması lazım. <gülüyor> yani yeterli denen kişileri küstürmeden Ama hayata onu, tutunmalarını sağlayan bir kamu kurumu. Onu bir alt, kom alt komisyonunda halledivereceğiz ne olacak? Bu arada biraz Gönenden bahsetmemiz lazım. Evet. Acık da Gönen diyoruz sevgili. Zımba zımba zımba diyoruz kendisine. Kendisi şu anda Beytepe kampüsüne doğru ilerliyor. Bizi bugün Beytepe'ye gidecek zannederek Beytepe İkı Öğretim Okulu'na bize Haydi olmuş. E, bize bir davet göndermiş. E, ama bir yanlış anlama e, olmasın. Aman biz e, Tıp Fakültesi. Bir taraftaki e, Hacettepe Üniversitesi yani e, Tıp Fakültesi Merkez Kampüsü. Değil merkez mi? Kampüsü. Sıydı ki orası Merkez Kampüs mi geçiyor? Tıp fakültesi diye geçiyorsun. Tıp fakültesi, tıp, tıp, tıp fakültesi her zamanın hep ileri. Tıp fakültesinde olacağız, kültür merkezinde olacağız, 7'deki yerde olacağız ama gönene buradan başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür Bu ederiz. Muvaffakiyetler e. <gülüyor> e, servisteki eğitim hayatının her aşamasında. Servisteki <gülüyor> en en ne arkadaşımız Gönül bizim. En yakın arkadaşımız diyebiliriz ama. Hadi ya fırlama mı? Aaa fırlama. gönenç fırlamadır biraz. hızır hınzır, hınzır gönençliğe geçer. Gönen. Gönen ama biz ona gönenç deriz dostları olarak. Arkadaşlarımla yakın arkadaşlar. Evet ama neyse. Aa bu arada bu şarapları da dizmişler bu gazetenin şeyinde, hı hı. şeyin üstüne, masanın üstüne. Emniyet mi yazıyorlar artık ne yazıyorlarsa şaraplarla? Her şey yazılır ya bin şişe şaraplı. Vallahi billahi destan yazılır ya neden bahsediyorsunuz siz orada iki heceden mi bahsediyorsunuz? Evet bir mutlu haberle devam edelim. Buyursunlar. O kraliyet düğünü oluyor o oluyor bu oluyor aman bizde hiçbir şey olmuyor. Nasıl olmuyor efendim 72'lik şehzade şehzadem düğünü Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 24. şehzadesinden biri olan Osman Selahattin Osmanoğlu parantez içi 72... Ee, felsefe öğretmeni Hanife Candan günenle para içinde. Evleniyor. Londra. Nerede evleniyorlar? Londra'daki evine Adele kiralayan Ayşe Gülnev Sultan'ın babası olan Şehzade'nin 22 Nisan'daki düğünü... Ne kadar çok özelliği var ya. Kira. <gülüyor> yani vallahi ne kadar bu kadar çok özelliği aynı şapka altında ki şapka tipi bir şeyle takıyordur <gülüyor> <gülüyor> bu de Yani nasıl oluyor ne oluyor? Valla işte Çırağan Sarayı'nda evleniyorlar 22 Nisan'daki düğüne... Düğünümüz var adoslar diye de pek yakın zamanda davetiyeler elinizde olabilir elinizde olmazsa da üzülmeyin ee, televizyonlarda verilecektir tahmin ediyorum şehzadenin mutluluklar diyoruz o zaman evet Hiç şehzademiz şeyden. bak bizim de şehzademiz nasıl bizde prens yok ne var şehzade var Şehzadeler de bayağı demek ki yaşını başına almış oluyor 72 yaşında. Hayırlısı olsun. Yaz saati uygulaması hafta sonu başlıyor diye verelim mi yoksa hafta sonuna doğru vermemiz daha mı uygun düşer? Bakın makul olur. Ne diyorsun? Şimdiden rengine? verelim de herkes ee, önlemini şimdiden alsın bence. Çünkü, verelim mi, vermeyelim mi tartışması. Bölünce vereceğimiz bilir. haberden 10 kat daha uzun olacağını ben hesap ediyorum. O yüzden verelim. İşte bak bu bir tartışma yani verelim diyorsun ve verelim demen yani önce olmasıyla sonra olmasıyla alakalı değil tartışmanızı sen ne diyorsun Fahir verelim mi vermeyelim mi? Verelim mi vermeyelim Tabii ki bir yanım verelim diyor bir yanım vermeyelim diyor 25 Pazar günü saat 3'ten itibaren 1 saat ileri alınacak saatler 3'te mi? 3'te gece 3'te Gece 3'te kalk kal, o saati al Üçü adam gibi muydu o ya? 3'ü aldık bu sene Millet eğleniyor Kaçta olmuyor muydu? 2'de falan oluyordu Hatta birden sonra oluyor diye biliyordum ben. Ya sen ben yapmanı... yapmadan önce alırım arkadaş. O <gülüyor> da buna bakmam diyenler hata yapıyorlar tabii yani zannediyorlar ki aynı şey değil. Kaç Saat... tane saatiniz var evdesin? Ayarladığınız. Ha, ben sana hemen hızlıca söyleyeyim. Başucu saatim. Ege sana <gülüyor> güzel. Benim iki tane saatim var. Bir idamlık bir bayramlık saatim Oktay. Yeterli. <gülüyor> Senin <gülüyor> Ege. Başucu saatim. Başucu ucu saati ne ya? Başucu saati kullanan insanı gıpta ile bakıyorum ya. Başınca saati dediği böyle... tavuklu saat mi? Ya gibi. O tip bir şey mi yani? Böyle hububat. Hububat. <gülüyor> <gülüyor> O da güzel Bakla. ya Bakla, arpa falan onlar. <gülüyor> bizim yani böyle saniyese fik fik atan saat mi? Fik fik atan saat, <gülüyor> saat değildir oktay. <gülüyor> Geceleri, at böyle <gülüyor> Geceleri <yetiyorum>. atıyor. Geceleri <gülüyor> atıyor. Geceleri atıyor. Sloganı on <gülüyor> saat. Dünyada böyle fik fik fik, fik <gülüyor> diye sesler yani saat yüzündenmiş. Ya saat pıt pıt ediyor İşler mu? İçer saat ya baş ucu. Aa, Malpa saatinden bahsediyorsun sen. Baş saat Radyolu. Diye. Küçük. Radyolu. Yıllar önce çok paralar vermişti. Radyolu saat ne ya ben bilmiyorum. Yani musun? belli bir saat olunca alarm olarak radyo çalıyor. Ben niye geç kalıyorum ben? programa. Radyo çalmadı. Çünkü şey yani. diyor. Kalkıyorum. Radyo bensiz de çalıyormuş arkadaş diyerek geçiyorum getiriyorum. Yani. O kurmalı bildi mi? Ayarlama tipi bir şey yapıyorsun. Kurma kolu var. <gülüyor> <gülüyor> diye her sabah okuyor. Başka? Bir tane mi? Ayarladığın saat. Salonda var. Salonda duvar Duvarda, saatimiz, saat. saatimiz var. Tamam. Ondan bizim sonra... aldığımız saat. Ee, şey var. Ne derler? Valla bizim aldığımız saatten evet, bahsediyor. Doğru, doğru. Ondan sonra ııı ee... Yüzde artık bunlarla. Ne oluyor ne yapıyorsun? Bir i̇şte mesaj bakıyor şu anda Allah sevgili ya. izleyiciler. Yani Fahir sen anlat saatlerini. Bizim eve saat yok Oktay. Benim biyolojik ne? saatim vardır. İlce, Ona da dedin. küçük bir ayarlama geceden önce kafi gelir. Veya Me, asaplarımı bozan bir mesaj geldiği için. Türksel'den mi? Hayır Emre Meral'den. Onu donup kaldım. Nasıl asaplarımı bozacağım? Sıhhiye merkez, psikopat herkes <gülüyor> Bakayım bana da geldi de ben hiç elimi atmadım. Tevessül Ay, etmedim yani. Sevgili dinleyiciler emrim herhalde bugünkü... Nasıl bir e, söyleşi, söyleşi, söyleşi davet eden. Olçağ'ın sinyallerini şimdiden veriyor gibi duruyor. E, genç dinleyicimiz. Bakayım <gülüyor> hakikaten bana da... Psikopatın nasıl yazıldığını belki kimse söylemek istemem. Hayır ben yazayım mı? PC e, alt çizgı. Q. Opat. Ay yeterli. Herkesi de Z ile yazdığı için <gülüyor> Emre bir kez daha teşekkür ediyor. Ve e, programımızın en güzide dakikaları olan saat başının müjdesini şu anda veriyoruz. Saat başı gongu girsin o zaman. Saat başı gongunu alalım lütfen. Cengiz'cim saat başı gongu. <gülüyor> oh, <pis>. Al. <Açkım. gülüyor> Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Office Kaçkını Ofis kaçkını Hafta içi her gün saat 10'da Radyo Tüde Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Amanın komşular o dostlar Modern sabahlar da günün gazetelerine bakıyorlar Evet, hep yeni bir model ile karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Kaza içine, mı? Mı? <gülüyor> kaza içine sokmak <gülüyor> mı? Kulaksız tavşan mı? Kaza içine sokmak. IT gibi kedi <gülüyor> mi? Bunlar hep benim de diğer haberler fayr gazetelerde gördüm. O mu? O dakika, moda, moda diyor. Bak adam kaza diyor içine diyor. Moda sok. mı? Moda. He. Moda. Ama vücudumuzda giydiğimiz bir şey değil, bilekis çıkardığımız bir şey, fazla gördüğümüz bir şey. Ama yani kıyafet olarak düşünmeyin. Vücudumuzda sizce neremiz fazla olabilir? Neremiz fazla geliyor? He. Vallahi evrimsel olarak ayak küçük parmaklarımızın gereksiz olduğunu söylüyorlar. Söylüyorlar. Biz söyleyenleri yalancısıyız. Ayak küçük parmağı <gülüyor> göze batıyor bence. Esas ayak yüzük parmağı gereksiz. Küçük parmak olsa da yüzük parmağı <gülüyor> olmasa, olmasa hiç kimse iyi. konuşmaz bile şey Ama diye. Bunu Bunun da hiçbir zararını kendi görmedik. Kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey diye düşünün. İstemiyoruz onları. Kendi kendimize yapacağız bir şey. Organ mı peki? Biz... Kaşlar mı? <gülüyor> Kaşlar! RGK'ye cana gidiyor bütün puanlar. Gözünün üstünde kaş yok modası adı altında. Ama ya onu yapan var zaten. Kaşları aa, tamamen aa, alıp görülmez, dövme gör. yapıyorlar. Bir yok şey. dövme de yapmıyorlar. Cillop gibi. Kaşları aldırıyoruz. Cillop gibi ortaya çıkıyoruz. Ya kaşın İnsanın... hiç bir faydası yok zaten. Sanki... Dağlarda şeylerde böyle elimizde kazma kürekle şey yapıyoruz da oradan gelecek teri kaş tutacak hiç gerek yok. Ya yani sanki o kadar terleyecek iş yapıyoruz. Ben 5 kişinin terini tutacak kaş var bende. Yani değil mi ama seninki bayağı vücut temkinli. Vücut temkinli. E, 2010 yılından bu yana modellik yapan son zamanların hızla yükselen trendi. Daphne Grunveld görünmez kaş modasını dün itibariyle başlattı. Görünmez kaş. Görünmez kaş. Yine kaş var yani, yani yok. Yok yani kaş yok. Kaş Bağırdı bölgesi görünmüyor. cillop dediğimiz. E, yok ya. Işte. O zaman kaş yok. Kaş ben de yok. görünmez kaş yani. Var da görünmüyor gibi anladım. <gülüyor> büyük alın diye geçmesi lazım. Büyük <gülüyor> alın <küçük ince>. <gülüyor> Büyük alın ince dudaklar. <gülüyor> Mesela. Zaten bu kıza bakıyoruz hakikaten büyük alın ince dudaklar diyebiliriz. İnce dudaklar mı? Aynen öyle kaşlarımızı komple aldığımız zaman zaten operasyon çok basit sürüyor yani tabi bu az kaşı olanlar için az ee, kaş kuş kaş Kuşkaş gibi Lütfen. Ee, görünmez kaşlar pek yakında. Bu yaz özellikle popüler olacak. Ege Kayıcı'nın dikkatli bakışları gözlerden kaçmadı. Evet. Şöyle bir dönüyoruz. Salvador Dali Cermodende adlı e, önemli haberimize bakacağız birazdan. Kim Cermodende değil ki Fahir? Biraz ya, anlatmak ister misin? Ya tabi Cermodende sadece Salvador Dali değil. E, Erdal Beşikçioğlu da Cermodende e, yeni bir şeyle ne ona? Ne oldu? Dinliyorsun. <gülüyor> Cümle bir şey geldi onlar. <gülüyor> Düşük mü geldi? Gitmiş <gülüyor> mi yani? Biri ölü, biri değil falan. Ha güzel bir e, tiyatro açılıyor. Tiyatrocan adı altında. Ha orada salon mu açılıyor? Yani, evet, salon açılıyor. Ya, Ankara açılıyor. için önemli bir şey bu. Özellikle yeni oyuncular için, e, yeni oyuncular dediğim işte yeni mezun olan oyuncular için e, adeta bir ne merkezi haline gelecek? Ne merkezi olabilir? Ne merkezi olabilir? Ne merkezi Toplaşma olabilir? merkezi. Toplaşacaklar ama ne yapacaklar? Cemişken, Cemişken bir yer mi olacak? Cemişken dedi. Sen de çerdon de. <gülüyor> <gülüyor> Cerdon mu? fayd. Kültür merkezi olabilir yani mi? Yani kültür merkezi orada staj imkanları olacak Eğitim. diyorlar. Ben şu anda kesin bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda kesin bir şey söylemek istemiyorum. Allah aşkına söyle. Yok önümüzdeki yıl normal söyle. Yani bir salon peyn olurum söyle. Salon mu olacak? Ben salon artık, olacak, oyun biraz olacak. Diskoya ciddi anlat disko. biraz ya. Disko. Olacak. Ya şöyle olacak. Hayallerim disko ya. Tahmin ediyorum bir tiyatro tipi bir yer olacak. Bir tamam. stüdyo tipi bir yer olacak ya da öyle söyleyelim. Bir sahne tipi bir yer olacak. E tahmin ediyorum Erdal Beşikçioğlu da orada olacak. E şimdi bu ikisi bir araya gelince genç oyuncularla beraber bir hani böyle bir sataj yeri efendime söyleyeyim bir bir sanat merkezi bir oyuncu yetiştirme. Erdal merkezi. Beşikçioğlu oyunu ile gitmiyor oraya. E, A, yani, canım. Orada bir şey gibi. Bir stüdyo kuruluyor. Stüdyonun bir stüdyo. başı. E, stüdyonun başı ya da direği diyelim ya da e, stüdyonun ana Taşıyıcısı. Ekseni. Eksen. Tok, kolon. Sütun. Sütun. Sütun. Sütun başı. Oktay kaç tip sütun başı vardı? <gülüyor> Benim bildiğim üç. Üç. Bir tanesini söyle. İon. Teşekkürler. Ege ikincisini söyle. Ee, Koryant. Koryant. Ben de üçüncüsünü söyleyeceğim. Tuz damlacıklı. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler. Programımız adeta bir yani bir bir sanat bir bir coşku bir <gülüyor> bir hezeyan bir adeta başka noktaya gitti. Korintya, Korintya. Dorik, Dorik, Dorik. Dorik, Dorik dedi. Dorik baş ne? Hocam bir Dorik şey alayım ben. <gülüyor> Tuzbaş ne? <He>. Tuzbaş. Önce <gülüyor> kuş <Kuşkaş>. Pas pas <gülüyor> geçelim bu. Pas pas pas, konu. pas pas pas pas pas. Pas geçelim. <gülüyor> Pasaklarımızla. Pasaklarımızla yeni bir haberlere e, yelken açalım diyoruz. Eee, Cem Modern'deki sahnesinden bizim dükkanda sonra. dükkanda da sütunların sır başı olduğundan dünkü Adam'ın sadece başlardan bahsetmesi sizi çok şaşırtmasın. Ya ama çok biz etkilendik yani. Kaç tane insan var ki sokaktan geçerken sütunlar hakkında bu kadar bilgi sahibi? Yani gelmiş size sütunla bir şey verdiniz mi adamı? Bir de bu arada i̇kramda bulundunuz mu? İkram da bulunmadık. Yani ben e teklif işte, ettim ama e işte. istemedi. Bu arada şey e, o bizim içeride şeyimiz var ya. Eee Afişimiz var ya, posterimiz postelimiz. Viva Hı. la Gaga. Hı, evet. ki şey <gülüyor> oraya bakarak buradaki iki zeplini tamamen yok edin dedi. Kaç zeplin vardı orada? <gülüyor> Yedim. Ben düne kadar hiç saymamıştım. <gülüyor> orada bir adam elinde şişeyi tutuyor ya. Hı -hı. Yani Gaga şişesini tutuyor. Şişeyi en yakın evet. zeplini mi? Evet o görünme, görünmüyormuş. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. çünkü üç sev yediğinizler şimdi yarın bir gün size gelirsiniz görürsünüz tamamlanmış. işte montajı yapılmış bir tasarım. O bir sanat eseri. Montajı yapılmış bir sanat eseri. <gülüyor> e e tabii montajı da yapıldı faire yani. Biliyorsun ne kadar sürdüğünü. Bir ben dakika, kaç maddeye olduğunu <gülüyor> da çok iyi biliyorum Çocuğun <gülüyor> <mompliksi gülüyor> montajı yapıldı. Yani orada ben de ne diyeceğimi bilemedim. Hmm düşünebilir gibi bir cevap verdim. Sonra da adamın yüzüne baktım. Acaba bu verdiğim cevabı bir göz kırpsaydın da tam olsaydı o kadar. Ya olacak. işte başka kimse yoktu. Ben ne yapıyordum o esnada Sen dışarıda ne? yerleri fırçalıyordun o sırada. Bakın. Ben niye yoktum ya? En güzel anlarda ben yokum ya. Sen ne yapıyordun o esnada? Dünkü adam. Ben o sırada. Dünkü adam hadisesi. Hamurla oynuyordum evde. Bak evde oyun hamurlarıyla. Yok zevkten. Hoşuna gidiyor. Bunun bayıldığı en bayıldığı şey. Vallahi bundan sonra bunda şey alalım ya. Bu diyoruz da adamı. Gidelim güzelce oyun hamurları. Hem e, hoşuna gidecek bir hediye olur. Hem de fiyat uygun. Efendim. Karaman'da yaban hayvanları için e, alt geçit yapılıyormuş Yapama. Peki yaban hayvanları alt geçidin alt geçit olduğunu nereden bilecek? <gülüyor> yani ben bile çoğu zaman alt geçitlerin alt geçit olduğunu... Ve pisliyorum ben. Bile alt mi? geçitler... Kendine haksızlık ediyorsun. <gülüyor> <Ya. abi. gülüyor> alt geçitler çünkü bir adeta şey. Yani muamma ne olacağını bilmiyor insan. Bir de bir ilk, ilk alt geçitli film Hep seyretmişti. O filmden sonra, o filmden sonra doğru. Irreversible'dan sonra diyorsunuz Irreversible, değil mi? Irreversible bir de o... Alt geçitlerin sonunu getiren film diye geçer. Fatma Gül'e de koydular öyle bir zahaneye. <gülüyor> öyle mi? Koymuşlar daha doğrusu. evet. Bir de üst geçitlerle ilgili bir film yaptılar. İyice i̇şte bulandı alt geçitten. Karaman'da yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu karayolu üzerindeki dört menfezi... Menfez. <gülüyor> ...peşleden sonra <gülüyor> <gülüyor> menfez girdi hayatımıza. Hayvanların yolun karşısına geçmede kullanabilmesi için alt geçitlerini getirme Uygulama ilk kez Türkiye'de yapılıyormuş. Alt geçit uygulaması mı? Alt geçitler büyük ihtimalle teşvik edecekler hayvanları ya. Neyse ot koyarak mı? Ot, et. Hayvanlarımız da insanlarımız evet. gibi çıkarsa hiç şey olmaz yani orası durur. Yarın öbür gün de dükkan olur. Orası. Alt geçitleri hayvanların geçeceği şeklinde yaparsan bayan hiç de bir sorun olmaz. Bayan, bayan sıkı kasetler satarlar. Bak bayanın nasıl kaset diyor adam. Maltepe alt geçirdi. Ne kadar güzel bir kültür merkezi. Benim de kültür merkezim orası. Orası da eski özelliğini yitirmiş diyorlar Ege. Nerede o eski şey? Yani, e, Bayan mı kaldı Aslı. anons yapsın Fahir? Ya ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ankara 29. kez uluslararası Ankara Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Biz de festivalle ilgili ayrıntıları konuşmak için. Müzik severler bu yıl festivalde nelerle karşılaşacaklar öğrenmek için. Elif Hanım'la birlikteyiz. Elif Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Elif Basman evet, aylardır. 19. Evet. Bunun için uğraşıyordunuz büyük <gülüyor> ihtimalle. Elif, Elif Hanım hoş geldiniz. Elif Başman yayınımızda. Sevgili dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Ee, siz böyle bir alıştınız da bugünlerde festivali anlatmayı. Hemen mikrofon <gülüyor> uzatılınca başladınız değil mi konuşmaya? Hayır. ...size vakit miyim diye. Ama ya yani estağfurullah öyle şey olur mu? Vakit kaybı mu? ne demek? En sevdiğim şey aşk olsun. Ankara Müzik Festivali'nin 29.sü <gülüyor> yapılıyor. Lütfen yani biraz evet. e, vakit kaybı mı olur lütfen yani? Evet buyurun dinliyoruz dinliyor Elif Hanım. E, bu yıl festivalde 14 farklı ülkeden yaklaşık 7 sanatçı e, Ankara'da konser verecek. E, yine iddialı bir programla e, izleyicilerin karşısına çıkacağız. E, açılışı ve kapanışı e, her yıl olduğu gibi senfoni orkestralarıyla yapıyoruz. Ancak şunu vurgulamam lazım. Uzunca bir aradan sonra Ankara'ya e, yurt dışından yine bir senfoni orkestrası geliyor. Çünkü en son e, yanılıyorsam 5 sene önce bir konuk olmuştu. Hı -hı. Bu yıl festivalin kapanışı St. Petersburg Akademik Senfoni Orkestrası'nın iki konseriyle yapılacak. Kaç Süper. kişi geliyorlar işte, Elif Hanım? Bu senfoni orkestraları kaç kişi, kaç kişi geliyor? geliyorlar? Yüz kişi. Yüz kişi? kişi. Aa, bunlar sabit yani 100 mi? Yüz kişi sahnede. ha Yüz kişi, kişi sahnede. Oo. Kaç kişi? Gelen e, kişi kaç kişi? İşte gizli e, niteliğinde geliyor oluyor. İşte menajer o da Falar, falan. Falan filan diyorsunuz. E, açılışı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yapacak. Şef, evet. Bulanyalı e, şef. Fakat asıl solistimiz şu olduğu için bu konser de çok önemli. Hı -hı. E, festivalde... Gençlerin ilgisini çekebilecek etkinliklere ağırlık verildi. Hani radyo oturunca önce gençlerden başlayalım diye söylüyorum. Hı hı. Mesela İsveç'ten bir vurmalı topluluğu geliyor Komodo. Ne zaman onların konseri? 20 Nisan'da. 20 Nisan'da. Bu beş, e, Perküsyon Beşlisi. Daha önce e, Ankara'da Kulu Perk'te bir açık hava konseri yapmışlardı birkaç yıl önce. Aa bu kabare şey değil mi? çok enerjisi yüksek bir grup. Ka kalabalık Şimdi, bir şey e, değil mi? Evet gençler tamam. Gençler için e, vurgulamamız gereken etkinliklerden biri Trenata Asamble. iki klarnetli bir piyano. Evet. 11 Nisan Çarşamba görüyoruz. E, bu da klasik müzik... E, klasik müziğinin masif keyifli versiyonu diyeyim renkli versiyonu ee, Hollanda'dan gelen bir Netherlands Blazers ensemble var 8 Nisan pazar günü pazar konserleri bu yıl festivalde saat 18'de olacak Böyle işte daha erken konseri izleyip eve daha erken ulaşmak mümkün diye bunu vurguluyorum festivalde yine 22 yaşında bir piyanist var Salih Can Gevrek. Salih Can Gevrek şimdi şu anda Londra Kraliyet Akademisi'nde tahsilini yapıyor. Ve i̇lk kez tam burs almış bir öğrenci dünyadan. Onun için genç olarak önemli, öne çıkan isimlerden. Festivalin bütününe baktığımız zaman kamera altında sağlıklık var. E, Flamenko topluluğu var. 7 Nisan'da Seri, Rodriguez, Flamenko topluluğu var. Fazla Say Piyano resitali var. 10 Nisan Salı günü yine çok ilgi çektiği için söylüyorum. 18 Nisan'da Elif Hanım 18 Nisan'da Efendim? bir konser var. 4 genç müzisyen Arap müziğini başkenti taşıyacak diye bir şey. Bu 18 Nisan. Kim, evet. Kimdir bu genç müzisyenler? Bunlar Ud, Kemal, Kanun ve Tef çalıyorlar. Ha, ülkemizde Bir alıyor. Jönet Müzikal International Projesi. Hı. Yani Dünya Gençlik Müzik Örgütü'nün genç Arap müzisyenleri Batı Dünya ile buluşturma projesi. İlk konserde Ankara Müzik Festivali'nde başlıyor. Aa, çok güzel. Özgün Arap Müziği yapıyorlar. Yani yaptıkları kendi müzikleri. Peki Elif Hanım nerede olacak bu konserler? Bu Arap Müziği resim ve müzesinde hı hı. ağırlıklı olarak konserlerimiz meşhur hı hı. Yine festivalde çok farklı bir etkinlik yapacağız. Bir kent senfone orkestrası film müzikleri çalacak ve Arap Muz Balesi dünya artesi buz patinaj şampiyonu çiftler buz dansı yapacaklar. Hı hı. 21 için, Nisan'da gerçekleşecek okul sende. Bunun için ato salonunda bu Ata yeni salon biliyorsunuz Ankara'nın yeni salonu evet. Türkiye'de ilk kez gerçek buz pisti bir konser salonu kurulacak. Yani yapay buz pistiyle değil gerçek buz pisti yapıyoruz. Ve bu festivalin önemli etkinliklerinden biri oluyor. Çünkü bunun hedef kitlesi işte çocuktan çok böyle solsla kadar gidiyor. En son yaş grubuna kadar. Herkesin izleyebileceği bir e, şov aslında. Kaganini diye bir etkinliğimiz var. Hı -hı. 26 Nisan'da. Komedi klasik. Geçtiğimiz yıllarda bu örneği festivalde izlediniz mi bilmiyorum. E, seyircinin çok ilgisini çekiyor. E, üç keman bir cello. Tamam. E, Buika geliyor. Büyüka var. Yani Ankara'ya gelecek değil mi? E, Efendim? Buyika geliyor Ankara'ya. Buyika hmm. geliyor. Evet, festival evet, kapsamında. Buyika'nın geldiğini herkes zaten kulaktan kulağa duymuş. Biliyor. Evet. Evet. Peki bilet satışları evet. başladı mı? Bilet alınabiliyor mu? Biletler 23'ünde başlıyor. 23'ünde başlayacak satışa. Bilet üzerinden mi evet. alabilecekler? Bu cuma bilet üzerinden satışa hmm. başlıyoruz. Yine uzun bir aradan sonra Ankara'ya bir e, dans topluluğu geliyor. Aksbuk... Bale Tiyatrosu. Onlar da, e, modern dans örnekleri sunacaklar. Berlin Virtuosları var. Eren Sualp var. E, Elis Bolkbarc piano Sali var. var. Problemin geneline baktığımız zaman var var var. Bir şey sorabilir miyim Elif Hanım? Akademik başkent var. Bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi evet. e, bu mesela dediğiniz ya St. Petersburg Akademik Senfoni Orkestrası geliyor ya 100 kişi artı 10 kişi menajerleri. Evet. Onlar. Onların e, enstrümanlarının gelişi, işte muhafazası falan da sizin festivalinizin e, sorumluluğunda mı? Sorumluluğunda. Nasıl, nasıl geliyor bu senfoni orkestralarının şeyleri, enstrümanları? Valla ne siz sorun ne ben söyleyeyim geliyorlar. Zor, Ama kolay gelmiyorlar. Yani bu St. Petersburg ee, uçuşlarında böyle sorunlar çıktı. Üç parti olarak gelecekler. orkestrayı üçer önce. Hmm. Ee, üç parti olarak gelecekler Almanya üzerinden. Herkes enstrümanını getirmiyor yani değil mi? Öyle bir şey yok yani enstrümanı. Biz büyük, şey, büyük sebebiyle yok. çoğu geliyor enstrümanı. Herkes getirmiyor olur mu? Bir, bir kısmı dışında her şey biliniyor. Ama şey. taşınıyoruz. Yani 3-5 yıl dışında herkes esmumlu taşıyor tam tersine. Şeyi söyleyecektim. Buyurun. Bütün sanatçılar sigortalanıyor zaten. <gülüyor> ya çok... Sıfır. Sıfır. sigortalıdır. Çok güzel. Ve askeri hücûta tutulmaz diye. E evet, sigortalandığını da vurguladım. Festival <gülüyor> boyunca sanatçılar sigortalı. Çok ee, çok şey. Ama festival bitti, o bitti, bitti yani. yani. Peki, <gülüyor> Elif Hanım çok teşekkürler. Siz ne kadar zamandır hazırlanıyorsunuz? Geçen yılki festival bitti hemen bunun hazırlıkları mı başladı. Yok, önce bir ay tatil yapmıştık. Yaptınız iyi, hadi bayağı. Radio Otiz aynı radio sponsorumuz. <gülüyor> evet. Sizler her zaman bize yer veriyorsunuz programımda teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Estağfur ne, ne? Sanatçılarımızı da stüdyolarımızda ağırlamak istiyoruz bu arada. Cuma, Cuma günü biletler satışa çıkıyor. Herkese uyarıyoruz. Ağlamayın diye... beni aramayın diyorsunuz. Biletler biterse radyo otudan kazanma şansını zorlayacak dinleyicilerimiz. Ee, bunu da buradan duyuralım. Peki çok teşekkür ederiz. Elif Hanım kolay ben gelsin size. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Rica ederiz Elif Hanım ne demek? Sigorta dedi zaten beni oradan vurdu. Vurdu. Vallahi, Vallahi vurdu yani. Bu belliydi vuruldu zaten. <gülüyor> Zamanında sanatçı olmadık. Vallahi bir düzenli işimiz. <gülüyor> Ya i̇şte sanat diyoruz sevgili dinleyiciler ve ve neyle dedim. bitiriyoruz bu dakikaları? Demin dakikaları. Dinleyemediğimiz mi? bir şaka vardı demincik. Demin, Dinleyemediniz. Evet. Onu bir ara dinledik gene. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeterli diyoruz sevgili dinleyiciler. Hiç beklemediğiniz anda yeterli diyerek sizleri şaşırtmak bizim en önemli vazifelerimizden ve tek özelliğimiz. Buyurun efendim. Ayrılmadan önce Nereye? Neden? Ee, Hacettepe, e belki... Üniversitesinde, Hacettepe Üniversitesi'nde bugün biliyorsunuz söyleşimiz var. Onun için biraz sonra ayrılmak zorundayız. Biliyoruz Zaten Oktay. Herkes şikayetlerini biliyor. şey yapsın bakın o kadar doktoru bir arada bulacağız bir daha bulamayız. Kimin nesi varsa söylesin ya. İşte şikayetleri biz not edelim. Bir işte dinleyicimizin şey diye o kadar doktora soracağız yani. Onlar için de bir pratik. Kendilerini sınama imkanı. Benim kendimle ilgili çok sorun var yani yayından sormak istemediğim. Ne gibi? Birazcık hangi yani bölgede? Hacettepe'yi ilgilendiren daha çok şeyler. Aç. Bunları şimdi yani burada açıklamak istemiyorsun anladım. Eee iki tane büyük operasyon geçirdim. bazı şeyler var. Yani bir nederler. Gönül bağımız var, Gönül bağınız var, ee, organik bir bağınız var. Organik bağımız var. Yani beynini ellemiş insanlar var i̇şte orada. Yani sadece beynini ellediler onu soracağım. Sadece <gülüyor> nerelerini ellediler, kimler nerelerini yani on, gördü? Bunu soracağım bir de samimi bir ortam olursa samimi bir cevap alırız. Şimdi buradan yayına bağlayan bağlasak doktorları Hı. ameliyatta orasına burasına cevap vermezler, evet, tabi, vermezler, vermezler. Ama ben orada samimi nereye Sadece söyleriz. doktorlar da olmayacak. Sadece doktorlar yani olmayacak. Bütün yüksek lisans ki, öğrencileri, bütün Hacettepe hep üst üst düzey eğitim görmüş insanlar biz benim gibi değil yani kimse. O gibi senin gibi. gibi değil, sen yine bir üst düzey bir eğitim görmüşsen. Sen doğru. evet görmüştüm İmkanın yoktu o dönem terk etmek zorunda kaldın. Evet sonra da almadılar. Almadılar da. Almadılar. da almadılar. İstemiyorlar bizi demek ki. İstemiyorlar okumamızı istemiyorlar. Okumamızı istemiyorlar. Okumayı istiyorum diyorum Yani biz burada feryat Figen yıllarımızı harcadık ama okuyamıyoruz. Yani. Peki futbol dünyasından soracak olursam size. Evet. Dün biliyorsunuz Platini e, ülkemize geldi. Ülkemize geldi. Futbola... Çok şişme anlamış. Onu mu diyeceğiz? Çünkü. Fut öyle söyledi. Ya bu adam nasıl bu kadar dedi. Ama incecik bir Fransız genci değil miydi bu platini ya? Sen arada hiç görmedin çünkü onu. O yüzden şaşırdın tabii. Ben şarabı bırakıp biraya dadanmış ondan böyle. Bizim radyo... Çünkü topluluğu... bira göbeği var benim gördüğüm platinide. de. Radyo topluluğu Canberk gibi bir adam değil miydi? İncecik böyle. <gülüyor> radyo topluluğun başkanı mı? Hı <gülüyor> hı. Çöp Bakayım. gibi, çöp ya, gibi biri olan ipince mi? Saçlar da doğru doğru inci. Kıvılcıktı ama e, uzun değildi. değil canım. De. Allah Allah neye şaşırıyorsun işte. E, ne Sporu Spor bıraktı geçim. Sporu bırakmayacaksın. mı? mı bıraktı? Baklavalıra. <gülüyor> <gülüyor> neyse, neyse. <gülüyor> Futbola platin gibi müjde diye bugün gazetelerde haberler var. Ee, anlamadım ben ne olduğunu, ne konuştunuz, Bu şirkete havalarını konuşmak için mi geldi? Evet, başka evet, şeyler mi? Evet bir başka. Yoksa saat, Türkiye'de yaklaşık. bir e, şey mi? Ona adayız ya biz. Dünya futbol... E, Şampiyonası Şampiyonası. Turnuvası diyecek. <gülüyor> Dünya kupasına diyorsun yani. Turnuvası. <gülüyor> İş yerlerinden insanlar geliyorlar ya. 6 kişilik halı saha takımları. Uluslararası halı saha turnuvası diye bir şey olsa ya, ne kadar güzel olur? E vardır zaten Egecim. Var mıdır o? Vardır yani. Kim gidiyor bizden? Bizden e, takım olarak mı? <gülüyor> Bizi şey soracağım ya. Sor, Futbolla sor. ilgili. Şimdi UEFA'nın tepesindeki adam ya. Michel Platini. Önce Beşiktaş'ın da dün geceki galibiyetini tebrik ederim. Aranız Manisa için de iletelim. Evet. Onlar da iyi oynadılar. Aranızda tek Beşiktaşlı beğen olduğumdan bir bakıyorum. Hiç şey yapmıyorsun. Tebrik Beni ederiz çok, çok güzel. Golleri kim attı? Hadi söyle tebrik. bana. Taşk Eşiktaşk. Ee, tamam aşk oradan güzel. Ee... Golleri elbette ki Beşiktaşlılar attı. <gülüyor> yani mesela bir, bir isim söyler misin? Mesela bir, bir küçük bir kuple. Hangi golle Hangisini sayın Dört tane gol var hangi birini sayacağım ben şimdi? Ben de. sana boşluk doldurma sorayım. Sorayım mı? Neyle ilgili? Niye şimdi bana? ben size hiç soruyor muyum başka Ya ben ben sana ol. futbolcu ismini şey yapmıyorum işte. Futbolcu canım? ismi diye kastırma diye boşluk doldurma soracağım. Tamam sor. Kendini taraftara affettirdi. nokta nokta yerine kim gelecek? Nokta nokta yerine kim gelecek? Kendini taraftara affettirdi. Ya yok kim? bu değil. Koreizma kendini taraftara nokta nokta affettirdi. <gülüyor> Bak ne kadar güzel biliyor adam. <gülüyor> Kartal'ın nokta nokta attığı son takım da Manisa'ydı. Ne attı olabilir? Gol attı. Cık cık cık değil. Kaç kaç bitti dünkü maç? Dört. Dört ne? Bir. İkinci soruya cevap verdim. <gülüyor> evet o zaman boşluğu doldur. Kartal'ın dört attı. Evet. Bir Beşik... daha sor. Kart... Geçiyorum. Havayı <gülüyor> gidince <gülüyor> nasıl Beşik... Daha sor, daha sor. Bunlar basit, daha zor. Beşiktaş üst üste 13 nokta noktada gol yedi. Noktada yedi. 13 noktada yedi tabii ama o nokta ne noktası? Deplasman noktası mı? Ne noktası? Deplasmanda. Hayır. Değil işte. Daha da genel var. düşün. Deplasman kendi evi hepsi. Dakikada. Dakikada Çok gol. genel Hiç, olur koy Anında gol yedi. Bir koy bu söylediklerini bir nokta nokta yerine koy Beşiktaş. Üst üste 13 anında gol yedi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Arkadaşların hep güldü sana. <gülüyor> Beşiktaş <gülüyor> üst üste. Ve üst üste 13 nokta, 13 nokta. maçta. Bu kadar. Bitti Bittim. gitti. Ben sor. <gülüyor> <gülüyor> vuracağım vuracağım. Hepsini biriktiriyorum da sağlam. 18 ligde bu sezon 25 kafa nokta noktası attılar. Kafa ne atabilirler? Kafa vuruşu. Kafa vuruşu değil Koy mi? Bir köşe... nokta noktayı bak. Kafa gönderi. <gülüyor> o sen dediğin <gülüyor> köşe gönderi. Köşe gönderi olacak. <gülüyor> kafa gönderi değil. Egeciğim şöyle bir tavsiye vereyim sana. Bu nokta nokta dediğim ne biliyor musun? Senin vereceğin cevap o nokta nokta çıkacak, onun yerine tam gelince güzel cümle ediyse. olacak. Kafa noktası. Bak okuyorum. 18 bu sezon 25 kafa noktası attılar. Oldu mu? <gülüyor> olmadı. olmadı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> maalesef. <gülüyor> olmadı onu ben de fark ettim. Ne olabilir? <gülüyor> Kafa neye atmış olabilir? Kafayla kafa kafa ne atılır? Ne atılır? Kafamızda neyimizi atarız? Hayır, kafa ka nimeti. Kafayla bak Fahir güzel kafa bir şey Kafamızda neyimizi atarız? Tavla mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır kafamızda Sen beni örnek alma. <gülüyor> futbolcular örnek al. Neye atarız demedi bak Fahir. Neyi atarız dedi. Neyi atarız dese nokta nokta yerine tavlayı... attılar. Kafa teri. Çok kafa kafa çok terli yoktu. onu da ben de şey yaptım. 25 kafa teri. Kafa teri golü yazıyor ama teri olacaktı. Golü <gülüyor> <bu> golü. <gülüyor> Sorayım mı? Golü çiz. doğru. Zor. Manuel Fernandez. Hı hı. Nereye gideceğim konusundaki konusunda kafamdaki tek şey yarın Ümraniye'ye gidip sadece çalışmak. <gülüyor> Ay, unuttum ya. <gülüyor> Haber aldım Nokta nokta demeyi unuttum. <gülüyor> Haber <mısın? gülüyor> Ümraniye mi? Evet. Ümraniye doğru cevap olacak. Niye Ümraniye'de çalışıyor Beşiktaş'a? Karkalı. Yakın olsun diye <gülüyor> ama hiç alakası yok <gülüyor> manuel manueli oraya gönderdi. Ümraniye bu tarafta değil mi yani karşı taraf demiyoruz Ankara'da olduğumuz için bu yanda Eşiktaş karşı tarafta Ümraniye burada ya bu yanda işte Fernandez'e yakın olsun diye Fernando mı Fernando Hayır şey diyorlar ya takımdan ayrı çalıştırdılar dedi <gülüyor> orada. İznihan'ya <gülüyor> sürüyorlar. Ümraniye evet, şey. sor, dedi sorayım mı sor sor hastası oldun değil mi? Beşiktaş'la ilgili mi soruyorum yoksa genel e, mesela... Sor ya, diğer takımlara da tabii ki takip ediyor sonuçta. Bir saatlik Erdoğan Platini zirvesinden çıkan nokta nokta mesaj. Anlamlı mesaj? Platin mesaj. <gülüyor> Dikkat ediyorsunuz bakın aslında cümle. <gülüyor> her zaman nokta ile biterken bu sefer iki nokta ile biten bir cümle. Nokta seçtim nokta, sizin nokta için. mesaj. Hayır. Ha. Kısa mesaj mı? <gülüyor> kısa mesaj değil. Ne mesaj? Futbolla ilgili düşünün Müjdeli biraz. mesaj. Bir dakika futbolla ilgili mesaj ne olabilir? Falsolu mesaj değil. Full Fuleli mesaj, mesaj değil. Yanlış yönlendirmiş olabilirim size. <gülüyor> Bana da çok güvenmeyin. Yani bence futbolla ilgili. Bir saatlik Erdoğan Platini zirvesinden çıkan net mesaj <gülüyor> olacaktı. <gülüyor> Tabii doğru net galibiyet. Net şey Net bir skorla. Net 3 bu adam. Mesela şey gibi. 2-0 gibi üç net bir skorla. Cümle bak, üç farklı cümle i̇ki sıfır bak. 3 farklı cümle. 2-0 gibi net bir skorla. Bana mulak bir skor söyler misiniz? 4 falan. <gülüyor> ben Kaç kaç bir? 2. 2. 2 falan da eklersen çok mulak. Iki, falan ne? 2-2 mi? Yok. Değil. 1-0 <gülüyor> mı? Değil. <gülüyor> Belli onun Onu saymak istemiyorum. Sor, soruyorum. Spor köşemiz sevilen güzel programımızda pek yer var mıydı? Spor köşüsü tamamen soru-cevap mantığı. Fenerbahçeli Semi ve Galatasaraylı Sabri'nin eşleri kenetlendi. <gülüyor> ne güzel. Daha önceden aslında okursak çok kolay olucaksın. <gülüyor> Semi Şen Türk forma'yı unuttu. Evde mi? Pınar Hanım eşine moral vermek için Twitter'dan nokta noktaya başladı. Yaz. <gülüyor> Yazmaya başladı. Mesaj atmaya başladı. Sorma sormam herhalde. E ya, yani olur. yazışmaya başladı. Twitter'dan desteğe başladı. <gülüyor> İsterseniz fikir versin diye devam edeyim. Çünkü evet. her başarılı erkeğin arkasında bir kadın muhakkak ki vardı. Twitter'dan ver yansına başladı. Bence burada başarılı olan eşi. eşi. Semih gibi formaya hasret Sabri'nin eşi de Semih'in destekçisiyiz mesajını verdi. Nokta noktayı söyleyeyim mi? Unutmuşsun. İstersen sen cümleyi bitir bir sondaki noktayı söyle. <gülüyor> nokta diye. Bu kadın eşine moral vermek için Twitter'dan nokta noktaya başladı. Destek. Bravo. Daha daha bilimsel ya da daha bilimsel da, da, Twitter'dan da, neye başlamış olabilir Twitter'dan Daha böyle bilimsel destek. Bilimsel olan destek nasıl bir destek olur? Nasıl bir de, sağlam bir destek olur? Nasıl olur? Şey, eee literatür çok bilimsel, bilimsel olmasın değil ya bir Söyleyeyim mi? Söyle... Kortizon mu? Üzar, üzülmeyin ama sonra Yok canım ne üzüleceğiz? Terapi Terapi <Sumbles> Terapi Hayır <Sép> Bağırdığın için sen kazanmış sayıldın <S raids> <SsuspannedSch> Son soru <Sép> son bir, tan bir tane daha mı? En son o, o son En son son Son son en son son Hugo Almeida. Hugo Yine Ağzını Ağzını konuşturdu Anahtarlık mı var konuşa? Devam, devam etmemi ister misiniz? İngiliz sesini konuşturdum. <gülüyor> Yabancı dilim midir Quaresma biri kaleye 2 derecelik açıyla 2 gol attı. Fernandez nokta nokta kişiyi çalımladı. 23 metreden nokta nokta kilometrelik füzeyle geceyi aydınlattı. Evet. İki nokta noktalı kısmı doldurur musunuz? Üç kişiyi... Üç... Çalımladı... Çalımladı... Doğru... Ve... Ee, diğer nokta... Yugo Almeydan esini bir... Kıyasını... 23 metreden nokta nokta kilometrelik füzeyle geceyi aydınlattı... Nokta nokta... Yüz... <gülüyor> sıcak... Sıcak... Yüz on... Soğuk... Yüz <gülüyor> beş... Soğuk... Soğuk... 90 Kırk... <gülüyor> Çok soğuk... Doksan mı? Sıcak... Doksan beş... Çok sıcak. 90 aldı. 90-84. Bravo. <gülüyor> Nesini konuşturdu Almeyda? Bir de onu bir... Hadi da, hadi da ağzını hadi. konuşturdum. Korklasını. Ağzını ağzını. Onun ağzını sevindim. Robot. Robotunu konuşturdu. Ve <gülüyor> Almeyda yine robotunu ha, olmadı. Klasını. aa çok güzel oluyor aslında ya. Klasını. Ama konuş... değil hayır. Ee, neyini konuşuyor Nasıl attı Uyga Almeyda golü? Uygu... Kafasını konuşturdu. Konuşan kafa diyorsunuz. Bir tane sana. tebrik anlamı burada. Yine kafasını konuşturdu. <gülüyor> doğru. Ted. Ama... Valla iki... <gülüyor> de tebrik ediyorum. Ama senin daha fazla. <gülüyor> Son anda çünkü Ege kaybetti o. <gülüyor> Toltin Ted <telt's> ses birimle kaybettim <gülüyor> <"Talt> in... <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Ve huzurlarınıza koşarak ayrılıyoruz stüdyoda. Öyle Sultan bir anı. depar atacağız ki. Sultan Hanım dedin sende? Sultan, ha, Sultan Hanım bunlar ne bebelele? Oh be! Deparatlık, hacetli üniversitelerine doğru koşuyoruz. Sihirde tıp fakültesi. 1230'da 30da geçin, salona sizi bekliyoruz. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Güzel bir gün olsun Salı gününün geri kalan. Hoşça kalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Beliple de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu, ge bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim diyeceğim. <gülüyor> konuşturmayı başardınız. Ben çok teyit aldım. Haftaya Paydoz, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla. Her cuma saat 19'da Radyo Tübe. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten Modern Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar Soner.